Babanın evlada haksız yere ettiği beddua geçerli olur mu demişler? Tabii ki geçerli olmaz. Aksine bu şekilde beddua eden kişi günahkar olur. Aslında beddua etmemek lazım. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz beddua etmiş midir? Evet etmiştir ama ne zaman etmiştir? E, masum Müslümanlara eziyet eden, onlara işkence eden, onları öldüren müşriklere beddua etmiştir. Evet. Efendim kendisinin üzerine af buyurun hayvan işkembesi atanlara beddua etmiştir. Yoksa e, öyle durup dururken e, kendisine bir hakarette bulunan veya bir ağır söz söyleyen kimsere beddua etmiş değildir. Buna rağmen beddua etmemiştir onlara. Mesela Taif dönüşünde kendisini taşladıkları halde, mübarek ayağını kanattıkları halde efendim onlara beddua etmemiştir. Hatta belki bunların neslinden Allah'a iman eden takvali insanlar türeyecektir. Ben nasıl beddua ederim bunları Allah'ım kahretlerim diye beddua etmekten uzak durmuştur. Onun için Haklı yere de olsa insanın beddua etmemesi lazım ama Müslümanların geneline, efendim zulmeden onlara haksızlık eden kimselere elbette ki fiili karşılığı vermenin yanı sıra beddua etmek de Müslüman toplumun hakkıdır, Müslümanların hakkıdır. Ama bir baba evladına, hele hele evladına haksız yere beddua etmesi hiç de affedilecek bir şey değildir. Geçerli de olmaz zaten, onun etkisi de olmaz.